Evet kardeşlerim, 91. sure Eşşem suresiyle inşallah devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığa, Güneşi takip ettiğinde aya, Onu açığa çıkarttığında gündüze, Onu örttüğünde geceye, Gökyüzüne ve onu bina edene, Yere ve onu yayıp döşene döşeyene, nefs'e ve ona bir takım kabiliyetler verip de İyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. Semud kavmi azgınlığı yüzünden Allah'ın elçisini yalanladı. Onların el mebahtı, deveyi kesmek için atıldığında Allah Resulü onlara Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın dedi. Ama onlar onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felaket gönderdi de hepsini helak etti. Allah bu şekilde azap etmenin akıbetinden korkacak değil ya. Yani.